Canım loçkam, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum, çok. Ee, bu şarkıyı ikinciye kaydetmeye çabalıyorum. Aslında sadece diğer üç şarkıyı, ilk yani olarak ekleyeceğim diğer üç şarkıyı paylaşacaktım. Ama listeden bakarken dedim, neden bu da olmasın? O yüzden bunu da seslendiriyorum. Sana harman ediyorum, sana hediye ediyorum loçkam. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Hep aynı söylüyorum. Ama olsun. iyi ki varsın. Son. 2 3 4 Mevsim rüzgarları Ne zaman eserse O zaman hatırlarım Çocukluk rüyalarım Şeytanı çurtmalarım Öper beni loçkam Yanaklarımdan Güzel bir rüyada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 Kızkulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul'da sonbahar. sevmanı şey söylemek benim harcım mı bilmiyorum ama sesim zaten yorgun hastayım biraz söyledim daha önceden ama kötü değilim merak etme işte Üf. ben hani kötü söylediysem de söyledim yani kulaklarının pası silinsin loşka. olur mu ha? canım benim bal dudaklım canım doçkam seni çok seviyorum. Bu ses kaydını üçüncüye kaydetmek istemiyorum. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. Çünkü ağzımdan kaçırıyorum. Ne seni çok seviyorum Loçka. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Hepsini sonuna buna ekledim ama olsun. İyi ki seni tanıdım. İyi ki seni, seni Loçka'ma. İyi ki tanıdım. Sen hep var ol, olur mu? Hep yanımda olduğunu bildi. Hep yanımdayım. Bunu da biliyorsun. Ne öyle güzel. Seni böyle kundak yapmış gibi kollarımın arasına alıp gözlerine dalmak, yüzünü öyle bakmak. O kadar güzel ki. Çok şey bedelleri Loçka'm. O kadar çok şey beder ki. Seni çok seviyorum Loçka. İyi ki varsın. Görüşürüz. Umarım yakın bir gelecekte. Hmm. Sana belki verebileceğim, bilmiyorum. Yanına gelip gelemeyeceğimi bilmiyorum. Sana bir şey gönderebilir miyim, gönderemez miyim onu da bilmiyorum. Hmm. Sana ama bu hediyeyi verebiliyorum. Elimden bu geliyor. Onda da çok iyi yani. Anca bu kadar söyleyebiliyorum. Bilmiyorum. Belki daha dokunaklı bir şey yapabilirdim. Aklıma gelen şeyler oldu ama... Ya ...bir türlü sana ulaşmam gerekiyor. <gülüyor> ya yanında olmam gerekiyor. Ya sana bir şey göndermem gerekiyor. Ama olsun. Sana sorun.